sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allah hepimize korkan bir kalp, doyan bir nefis makbul olan dua nasip etsin. Amin. Allah hayatlarımızı İslam'dan kaydırmasın. Hayırlı sadık dostlar nasip etsin. Amin. Kardeşlerim bugün önemine binaen ki yaz da geliyor. Allah korkusunun en çok zayıfladığı zamanlar. Allah korkusu nedir veyahut önce korku duygusu nedir? İki ya da üç ders sürebilir bu korku alakalı sizlere bir ders yapmayı uygun buldum. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasır etsin. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle biliyorsunuz bizleri fıtrat üzerine yaratmış ve bizlere birçok fıtri duygular vermiştir. Her duygunun o kadar önemli yeri vardır ki, Belki üzerine yoğunlaşmasak onların değerini, kıymetini anlamamız nedir? Mümkün değil. Mesela sizlere şöyle bir soru sorsam veyahut kendinize şöyle bir soru sorsanız, Korkunun bana ne faydası var? Yani hiç Allah korkusunu gündeme getirmeyin. Ne fayda sağlar size? he Nefsi korumayı sağlar. Korku İnsanlarda ve hayvanlarda yaşam mücadelesini gündeme getirir. Bir düzen, bir intizam sağlar. Yani korku olmasa insanlar hayatını ne yapamaz? Düzene sokup ikame edemezler. Yani korku çekinmeyi, ürkekliği, kaybıyı, tasayı, geri durmayı yani birçok şeyi insana ne yapar? Terbiye eder. İşte bugünkü konumuz Korkunun her yönünü ele alınışı Allah hepimize anlayış versin. Allah korkumuzu artıracak ameller işlemeyi hepimize nasip etsin. Ve bütün sohbetlere başlarken muhakkak bir ayet-i kerime e, Bugünkü e, konumuza mevzu olan ayet-i kerime ise ki sohbetimizde onun tefsiri mahiyetinde inşallah. Bakara suresinin 62. ayeti Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Şüphesiz senden evvel peygamberlere iman eden yani Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabilerden Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla iman edip salih amel işleyenler için Rablara katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Evet, Allah Azze ve Celle ayetinde böyle diyor. Korkuya baktığımızda korku haf kelimesiyle Arapça'da zikredilmiştir. Korkmak, kaygılanmak, endişe duymak anlamlarına gelir haf. Ve genellikle de hoşlanılmayan bir durumun başa gelmesinden veya arzulanan bir şeyin elde edilememesinden duyulan kaygı ve korku. Yani, acaba cennete girebilecek miyim? Acaba Allah'ın rızasını kazanabilecek miyim? Yani bir kaygı, bir korku her zaman ne yapacak mümin taşıyacak. Ve insanın tahmin ettiği veya açıkça bildiği bir emareye dayanarak başına kötü bir hal geleceğinden kaygılanmasına denir ya böyle bir şey yaparsam acaba hapse girer miyim? Veyahut ıssız bir yerde gidersem öldürülebilir miyim? Veya soyulabilir miyim gibi veyahut bir kadının yalnız başına tenha bir yerde ıssızda giderse başına bir şey gelebilir mi kaygısı. Ve yine hafın tarifine baktığımızda buraya çok dikkat edin. İleride kötü bir durumla karşılaşacağı beklentisinin İnsanın ruhuna sebep olduğu elem ve huzursuzluktur. Acaba yarın Rabbim beni kınıyacak mı insanların içinde? Ben tenhada bunu yapıyorum. Toplumda şöyle yapıyorum ama şu tenhada yaptığımdan bütün insanların huzurunda bu amellerim dökülüp de acaba rezil rüslam olacağım elem ve haygı duyması diye de ne yapmışlardır? Alimler tarif etmişlerdir. Ve dini ıstılahta haf kelimesi kardeşlerim özellikle Allah korkusu ve ahiret korkusu yani ahirete iman endişesi taşıma olarak zikredilir. İnsanın Allah katındaki durumu hakkında hissettiği korku ve kaygılar hep half terimiyle ifade edilir. Ve yine alemin birisi Allah kendisinden razı olsun. İsyanlardan ve günahlardan dolayı haya ve elem duymaktır diye tarif etmiştir korkuyu. Cümleyi tekrarlıyorum. İsyanlardan ve günahlardan dolayı acı çekme, Allah'tan haya etme diye ne yapmıştır? Korkuyu tarif etmiştir. Hani halk arasında derler ya, ya hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Hiç mi Allah'tan haya etmiyorsun? Yani bu manada ne yapıyor? Zikrediyor. Yani Allah'tan utan. İnsanlardan utanmıyorsun bari. Allah'tan utan. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi bütün peygamberlerin ümmetine söylediği bir söz var. Ben de bunu size söylüyorum diyor. Utanmadıktan sonra dilediğinizi ne yapın? Yapın diyor. Buhari, Müslüm ve bütün hadis kitaplarında bunu bulabilirsiniz. Bu da aynı yapılan tanım. Yani isyan ve günahlardan dolayı Allah'tan elem ve hayatıymak. Kur'an'a baktığımızda ise kardeşlerim tam 124 yerde geçiyor ki az bir rakam değil. Hı. Ve bunların yarısına yakın bu haf kelimesinin Allah korkusuyla alakalı geçmiyor. Hep dünya hayrısı Dünya korkusu yani aç kalma, açıkta kalma, mal, evlat, yarışı hep bunlarla alakalı geçiyor. Ama öyle bir ayet geliyor ki Allah'tan en çok layıkıyla kim korkar? Halimler, Halimler korkar. Evet. Allah korkusu yani bu geçen yerlere baktığımızda dünyevi korku, kaygıları ama bir kısmı da Allah korkusu, azap korkusu, ahiret kaygısı, günah işleme endişesi gibi dini kaygılarda nedir bu ayette? Yani bu harfler ne yapmıştır? E, gelmiştir. Bakın Birkaç tane ayet okuyacağım örnek olarak. Allah Resulü Estağfurullah. Adem Aleyhisselam'ın e, aralarında anlaşmazlık çıkan iki oğlundan biri diğerini öldürmek için harekete geçtiğinde öbürü ne diyor? Sen diyor beni öldürmeye çalışsan da ben sana elimi bugün ne yapmayacağım? Kaldırmayacağım. Ve diyor ki ayet kelime devam ediyor Maide 28'de. Çünkü ben alemlerin bu Allah'tan korkarım. Yani ben bir insanın kanına ne yapamam? Giremem diyor. Ve Allah Resuluna hitaben de ki ben Rabb'ıma isyan edersem o büyük günün azabından korkarım diyor. Yani kendisine bir şey için geliyorlar. Bir şey teklif ediyorlar. Yani ben diyor eğer günah işlersen. O gün diyor beni kim barındırır? Hangi yer beni şey yapar? Ve o sahabeye bakıyorsun Allah Resulünden sonra Allah kendilerinden razı olsun. İbn Mesud'a geliyor birisi bir soru soruyor buluyorum diyor. Allah'ın kitabında bulamadım Resulün asünetinde bulamadım. Olma sen bir şey söyle. Adamın hemen yakadan bir yapışıyor. ve adam diyor Allah'ın kitabında bulamadım. Resulullah'ın sünnetinde bulamadığım bir şeyi ben sana nasıl cevap vereyim diyor. Ve diyor ben bir söz söylesem, bu da Allah'ın sözüne, Resulün sözüne ters düşse. O gün diyor, beni kim kurtaracak? Hangi yer beni barındıracaktır? Allah onlardan razı olsun. Bugün hemen fetvalar hazır. Yani kime gidersen, yani Hacı Bayram'dan tut, Hayr Fırkanın hocalarına hazır. Ama sahabe kendini ne yapmıyordu? O büyük günün azabından korkarım diyor. Ve darimi de gelen rivayette hemen mukaddime de kim diyor bugün gülerek fetta verirse yarın ağlayarak cehenneme girecek diyor. Evet. Korku demek ki çok önemli. Yine bu ayetler hep haf kelimesi. Aynı zamanda hem günah işleme endişesi hem de uhrevi ceza korkusuna işaret ediyor. Aynen <Gülüyor> İbrahim Aleyhisselam küfürde ısrar eden babası Azer'e hitaben diyor ki babacığım senin Allah'ın azaba azabına çarpılmandan ve sonuçta şeytanın yakını olmandan korkuyorum diyor Meryem 45'te. Burada da ne var? Allah'ın azabı ve aynı zamanda şeytanın yardımcısı. Yine ayetlerde kişinin sadece kendi sadına değil Başkasının adına duyduğu korku ve kaygı. Düşün bir eşinin insan, bir babasının, bir çocuğunun, bir yakınının çok sevdiği bir insanın cehenneme girmesinden ne yapar? Korkar. Bu da Hud suresinde ve Mümin suresinde daha tıklan, ne yaparsınız? Görebilirsiniz. Peygamberlerin biliyorsunuz hanımları veya çocukları ne yapıyordu? Şeytanın yakınlığını tercih ettiler. O peygamberlerse onları ne yaptı? Yani Allah'a dönmeleri istedi ama maalesef dönmedi. Yine bazı ayetlerde de insanın mutlaka Rabbının makamında durup hesap vereceği yani o hesap gününden korkun diyor. Bu da e, hepimizin böyle kendini çeki düzen verecek şekilde gelen nedir? Kelime ve ayetlerden bir tanesi. Hangi nefis bugün Allah'ın huzurundan kaçabilecek? Öyleyse Rabbinin huzurunda duracağın o günde ne yapacak? Mümin korkacak kardeşler. Bu da Hud suresinin 103. ayeti İbrahim 55'te, Rahman 46'da bulabilirsiniz. Yine kardeşlerim ayetlerde Allah'ın hidayetine uyan, Bakara 38'de, iyi bir mümin olarak kendisini Allah'a teslim eden, Bakara 112'de, İman edip iyilik yolunda çaba harcayan Enam 48'de iman ettikten sonra istikamet üzere olan Ahkâf 40.13'de kimselerle Allah dostları Yunus 62'de onlar için ahirette korkulacak korku ve üzülecek hüzün olmadığını ayetler ne yapıyor? Bildiriyor. Aynen başladığımız ayette olduğu gibi. Bir kısım ayetlerde ise Havf kelimesi Ümit, karış ve zikir olarak gelir. Yani bu kelime çok geniş muhtevası olan kelimelerden bir tanesi. Ve Havf'ın dünyevi korku ve kaygılarla ilgili olarak kullanıldığı ayetlerin önemli bir kısmında da herhangi bir dini konuyla ilişkisinin kurulduğu görülür. Mesela Allah'ı seven ve onun sevgisini kazanmış olan dindarların yüksek niteliklerinden söz edilirken onlara dolaylı olarak haksız kınama ve eleştirilerden korkulması din duygusundaki ne yapar? Zayıflığa bağlanır. Birisi Allah konusunda veyahut da herhangi bir şeyde kınanırsa indendir Amellerindeki ve ahlaklindaki nedir? Gevşekliğinden. O da ne yapar? İmanın zayıflığıdır. Veyahut Başka bir ayette açlık, mal, can kaybı gibi musibetlerin yanında dünyevi korkularda Allah'ın insanları imtihan etmek için onların üzerine koyduğu nedir? Sıkıntılardır. Bu da biz sizi biraz açlıkla, biraz korkuyla, biraz malla, evlatla, çocukla ne yapacağız veya çocuksuzlukla imtihan edecektir. Bu da nedir? Duyulan korkudur, kaygıdır. Eğer benden size bir hidayet gelir de her kim hidayetime tabi olursa onlar için herhangi bir korku yoktur. Size ilim geldi, delil geldi. Onunla amel Sana hiçbir korku ne yapmıyor? bulaşmıyor. Bu Bakara 38. Yine bunlardan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi yahut daha da katıdır. Taşlardan öyleleri var ki işlerinden sular fışkırır. Öyleleri de vardır ki Allah korkusundan parçalanıp yuvarlanır diyor. Ve Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir diyor. Bakara 74'te. Bakın Allah'ın yarattığı bir kaya, Allah korkusundan ne oluyor? Fışkırıyor. Ama ayetin ön tarafına bakın. Hidayet geldi. Amel ettin, geriye attın, kaltin diyor, kas katı, taş gibi oldu diyor. Ama öyle taşlar vardır ki diyor, Allah korkusundan pınarlar fışkırır diyor. Ve Allah korkusundan parçalanıyor, yuvarlanıyor. Bizden de diyor ki kaya yuvarlanıyor. Ama Allah korkusundan diyor. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin ve ayetli kelimede hatırlayacak olursanız. Allah'ın zikri indiğinde diyor, o müminlerin kalplerinin titreme vakti gelmedi mi diyor. Hadis 16-17'de. Sakın ona ki diyor, o Yahudiler Hristiyanlar gibi, kendilerine kitap verilenler gibi, dinlerini öğrenip de arkaya atan ve kalpleri kat olanlar gibi olmayın diyor. Ve sanki bu ayetlerde onun devamı niteliğinde öyle diyor taşlar vardır ki, Allah korkusundan sular fışkırır diyor. Halbuki onların kalpleri kas katıdır Allah korkan bir kalp nasip etsin kardeşlerim. Ve yine ayeti kerimede bir kısım insanlar da müminlere düşmanlarınız olan insanlar size karşı asker topladı. Aman korkun onlardan sakının derler. Ama bu müminlerin sadece imanını kat kat ne yapar? Artırır diyor. Alimler. 173'te. 175'te de diyor ki o şeytan dostlarıyla sizi korkutur diyor. Herhangi bir şey yapıyorsun, yapma. Şöyle olur, böyle olur. Dini bir şey yapıyorsun, şöyle olur, böyle olur. E, küfür bir şey yapıyorsun, herkesten sanırsın abi. Şeytan da insanı ne yapıyormuş? Kendi dostlarıyla. Yani seni her kim Allah'tan gayri herhangi bir şeyle korkutuyorsa, kim olursa olsun o şeytan korkutuyor. ayet Yani kork diye birisi sana hitap ediyorsa, Allah'tan kork diyecek. Onun dışında hiç kimse seni hiçbir şeyle ne yapmayacak? Korkutmayacak. Biraz sonra geleceğim inşallah hadislerde, ayetlerden gidiyorum korkuya. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir mümini bir mümini Kesinlikle ne yapmayın? Korkutmayın. Öh bile demeyin diyor. Hani insanlar bazen kenarıya çekilir de ha der böyle korkutun ya. Bunu yapmayın diyor. Yani şakayla bile olsa korkutmayı Müslümanı Müslümana ne yapıyor? Haram kılıyor. Sadece Allah'la korkutun diyor. Evet. Burada da münafıkların bir vasıflarından bahsediyor Nisa 77'de. Kendilerine savaş farz olunca İçlerinden bir grubu insanlardan Allah'tan korkar gibi hatta daha fazla korkmaya başladılar. Rabbimiz bize cihatı niye savaşı farz kıldı ki? Böyle derler diyor. Bizi yakın bir Suriye kadar ertelesen bize savaşı farz kılmasan olmaz mıydı? Allah'a derler diyor. Onlara de ki dünya menfaati önemsizdir Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır ve size kın kadar haksızlık edilmezdir Hatta onlara diyor münafık olanlara bunlar dendikten sonra onlar diyor sizinle cihada çıksalar savaşa çıksalar muhakkak orada da münafıklık yaparlar ve kendilerine Uyan muhakkak münafıkları da ne yapar çıkartıyor yani orada da bunu yaparlar ki biliyorsunuz izzet de şeref de Allah'ın, Resulünün ve müminlerin yanındadır ayeti bir cihatta, savaşta oldu. Münafıkların başı gece karanlıkta ne yaptı? Toplandılar. Dediler ki biz izzettiler şerefsizler, şerefliler ki doğru çıktı ağzından aslında şerefsizler. Yarın onları koymayacağız. Güya, haşa Allah Resul'una ve müminlere izzetsiz ve şerefsiz dediler. Zeyd de bunu ayak yoluna gidince duydu. Allah Resuluna geldi söyledi. Şahit olmadığı için münafıklar da inkar etti. Zeyd suçlu duruma düştü. Sabah ayetler indi de onların iç yüzünü ancak Allah haber verdi. Yani onlar savaşa bile çıksa ne yapıyorlar? Muhakkak münafıklıklarına ne yapıyor? Gösteriyorlar. Evet. Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artan ve yalnız Rabb'larına dayanıp güvenenlerdir. Enfal 2. ayet. Yoksa onlardan korkmuyor musun? Eğer gerçek müminlerden iseniz bilin ki Allah kendisinden korkmanıza daha layıktır. Tevbe 13. ayet. Burada da dikkat ederseniz hep Allah korkusu Yani ondan korkun. O münafıklar sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar sizden değil fakat onlar korkak bir topluluktur. Biliyorsunuz münafıklar ne kafirlere ne de müminlere ne yapmaz? Yar olmaz. Onlara gittiğinde de derler ki biz sizdeniz. Bize geldiğinde biz sizdeniz ama iki tarafa da bunlar ne yapmaz? Yar olmaz. Daha önceki sohbetlerde hatırlayacak olursanız, çok güzel bir tarifi vardı gelen nakillerde. Üç kişi diyor, yolculuğa çıkar diyor. Arkadaşlıkları güzel gider. Azgın, derin, sert akan bir nehrin kenarına gelirler. Biri atlar geçer diyor. Biri de peşinden atlar. Tam yarıya geldiğinde atlamayan der ki geride Gel, bak nehir derin ve azgın. Sen gidersen boğulursun. O diyor geri döner. Öbürü der ki diyor, bak ben geçtim. Eğer bir şey olsaydı olurdu. Bu diyor bir sefer o yanıya gider. Bu der ki bu yanıya gel. Bir o yanı bir o yanıya derken diyor, gücü kırılır ve nehrin azgın sularında gider. İşte geçen müminin hali, kalan kafirin hali, bir oraya bir oraya gidip de sulara teslim oranda münafın hali diye tarif geliyor. Aleyküm selam bari, Hoş alakadır. geldin kardeşim. Evet. Yine ayeti kerimede de ki ben Rabbıma isyan edersen o büyük günün azabından korkarım. ki tanımlardan birisi neydi? Azabın şiddetinden korkma. Yine Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dost doğru olanların üzerine meleklerine korkmayın. Üzülmeyin. Artık size mahzun olmak yok derler diyor. Evet bu da Haşr suresinde. E, Fussilet 30'da. Yine Rabbinin huzurunda durmaktan korkan yani emir ve nehirlerine dikkat edenlere iki cennet vardır diyor. Yani korkuda sabit olan Allah korkusunu taşıyan insanlarda da Allah ne diyor? İki cennet diyor. Rahman 46'da. Evet. Ve her sabah hoca efendiler e, sabah namazından sonra okurlar aşır niyetini. Haşır suresinin 21. ayetini hatırlayacak olursanız dağlar diyor taşlar ne olur? Allah korkusundan parça parça olur diyor. Demek ki kainattaki yaratılanlar dahi hal diliyle ne yapıyor? Allah'tan korkuyorlar ve zikrediyorlar. Evet. İman edip salih amel işleyenler de halkın en hayırlısıdır. Onların Rabları katındaki mükafatları zeminlerinden akan, içinde devamlı olarak kalacakları adın cennetleridir. Allah kendilerinden razı olmuştur. Allah da onlardan razı olmuştur. Bu söylenenler hep Rabbinden korkanlar içindir. Diyor. Allah bu ayetten bizleri Muhatabeylesin kardeşlerim. Bey yine 7 ve 8. ayet. Evet. Demek ki buraya kadar işlediğimiz şu kelimeleri bir toparlayacak olursak Kur'an'da korku anlamındaki gelen kelimeleri zikredeyim. Yazın bunları kafanıza bunların hepsi dinin ana temel kelimeleridir. Haf kelimesi bir yerde haşyet. Bunlar hep korku var. Bir yerde ittika veya takla olarak gelir. Bir yerde hazer, hepsine tek tek gireceğim. Bir yerde huşu, bir yerde hudu, bir yerde rehbet, bir yerde vecel, bir yerde işvak, bir yerde feza, bir yerde rub, bir yerde inzar kelimeleriyle gelir. Bunların hepsi kavramdır. Ama ben bunların hepsini korku kelimesinde işleyeceğim. Büyütmeyeceğim. Çünkü Müslüman hakikaten çok zeki, ta gıh yıllık meselesini bile kafasında taşıdığı için bu kelimeleri de manalarında maapa taşır ve hayatına da geçirir. Evet. Bunların hepsi haf kelimesiyle ya beraber ya aynı manaya yakın devam ederler ve bundan türemişlerdir. Her biri korku ve boyutlarıdır kardeşlerim. Yani. Ve haf kelimesi ve türevleri 124 yerde geçti dedik ve haşyet ve türevleri 48 takva ve türevleri 258 hazer 21 huşu 17 hudu 12 bununla gidiyor yani toplam bu kelimelerin türevleriyle birlikte 646 yerde geçiyor ki az bir rakam değil bu yani Allah azze ve Celle kuran'da dönüyor dönüyor dönüyor bu kelimelerle bize ne yapıyor bir şeyler anlatıyor. Bu da gösteriyor ki Kur'an'da Allah korkusu üzerinde çok ıslarla durulmuş ve insanın bu psikolojik haline ciddiyetle vurgu yapılmıştır. Yani korkuda. Çok ciddi bir şekilde. Bakın haşşet kelimesine gidiyoruz. Fatır 28'de gelen kulları içinde ancak alimler burada gereğince korku olarak zikrediliyor. Allah'tan hakkıyla gereğince alimler korkar diyor. Burada da haşyet neymiş? Gereğince Allah'tan ne? Korkma. Ve ayette bahsedilen ilimle iman birbiriyle ne yapıyor? Birleşiyor. Yani ilim korkuyu getiriyor. O da ne yapıyor? İmanın tarifine giriyor. İlim, iman ve korku. Üçü ne yaptı? birleşi verdi. Evet. İmansız bir bilgiye Kur'an'da ilim denilmediği gibi bu tür bilgi sahibine de alim sıfatı ne yapılmıyor? verilmiyor. Yani alim Allah'tan korkan alim. Allah'tan korkmuyorsa o alim nedir? Sıfatını alamıyor. Belki ilim sahibi olabilir fakat alim ne yapamıyor? olmuyor. Alim olabilmesi için ilmiyle amel edecek ve o ona fayda verecek. Yoksa ona alim deme mümkün değil. Onun adı Belam dersinde gördüğümüz gibi onun adı Belam'dır. Allah'ı bilip ona tazimde bulunarak saygı besleyen ve gereği gibi sakınıp ondan korkanan korkan ancak alimdir ve haşyet makamının Alimler, abidler ve muhsinler makamı olarak ne yapılmıştır? Tevhid de zikredilmiştir. Allah hepimize korkan bir kalp nasip etsin kardeşlerim. Haşyet ve haf kelimeleri eş anlamlı bir kelime olduğu halde haf daha çok maddi olan gözle görülür sebeplerden kaynaklanan korkuyu haşyet genelde saygıdan doğan ümitlen yücelmesiyle birlikte duyulan bir korkuyu anlatmak için kullanılmıştır. Yani kalın çizgiyle ayrıldığı nokta bu. Yani haşyetle e, halfı. Birbirinden çok rahat bir insan ne yapıyor? Ayırt edebiliyor. Ve haşyet, uhrevi ve ilahi bir korku anlamına yüklenmiştir ki, Kur'an'da yer yer half kelimesiyle aynı anlamda kullanılır. Ama tek ayrıldığı nokta öbürünü çok rahatlıkla, öbürünü ise e, yani diğerini dünyevi bir korku veya herhangi bir şey, öbürü ise mesela nasıl ifade ederiz? Bir hastayı ziyaret ediyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Ne düşünüyorsun? Diyor korkuyorum. Bak buradaki havf ama haşyet. Biraz duruyor. Ne hissediyorsun? Ümit ediyorum diyor. Ha ah işte sen kazandın diyor. Bir hadiste diyor hem Allah korkusu hem de ümit varsa Allah onu korktuğunda emin ümit ettiğinde onu ne yapar? Verir diyor. Yani buradaki çizgi bu. Yoksa kelime farklı ama manalar birbirine nedir? Yakın. Ha neden Allah azze ve celle ayrı kelimelerle zikre Bakın burada korkunç bir ilim var. Biz insanoğlunun meseleleri teker teker birbirinden ayırt edip hem zeki kabiliyetli ve cevval olmanız içindir. Yani ne kadar dini bilgiye sahipsin, anlatırken de meselelere o kadar vakıf olursun ve vakıf olduğun gibi davette de iyi olduğun gibi amelde de ne yaparsın? Daha iyi olursun. Neyden tövbe edeceğini de neyden korkacağını da ne yaparsın? Daha iyi bilirsin. Evet. Bir yerde de aleykümselam. Veralım. Takva kelimesi olarak gelir ki kişinin kendini korktuğu şeyden koruması anlamına gelir takva. Kimden korkuyoruz biz? Öyle de kimi de aç kalmaktan korkar. Açıkta kalmaktan korkar. Hapse girmekten korkar. Öldürülmekten korkar. Kimi de Allah'ın kendisini kanamasından korkar. Evet demek ki insanların haramlarla birlikte bazı mübahları da terk edecek derecede titiz davranarak kendini günah işlemeye sevk eden şeylerden korumasına takva denir. Yani helaldan haramdan yani dikkat ettiği gibi bir de hani mübah sayılıp da insanlara imtihan edilen yerler vardır buralarda da harama düşmekten korkmaktan titizlikle uğraşan insanlar. Mesela e, dikkat eden insanlara bakın, nereye giderse gitsin, lokantaya geldiğinde bakın sorar, ya kusura bakmayın, ben burada misafirim. Yani bu ete dikkat ediyor musunuz? Yani ben yemek yiyeceğim ama yani adam rastgele ne yapmaz? Yemek yemez kasaba gider, rastgele et. Ne yapmaz? Almaz. Yani belli bir titizliği, müminler her yerde ne yapacak? Olmaz. Ama normal bazı insanı ya şuradan lokantaya getir şöyle kavurmayı. Bak, her Müslüman bunu ne yapamaz? Yapamaz. Bazı şeylere dikkat etmek gerekir. Mesela aşırı gidenlere bak, haricileri et yemezler. Bilmem bazı şeyleri yapmazlar. Ama yaptıkları, yani titizlikleri doğru, aşırılıkları nedir? Yanlış. Ama bunun karşılığında da bir inandım diyen bir Müslümanın da tamamen mürciye gibi veya ircahili gibi hareket etmesi de yanlış. Yani o da ne yapacak? Her şeyine dikkat etmesi gerekir ki o da nedir? Takvayı gündeme getiriyor. Kur'an'ın anlattığı takva olayı basit bir savunma sıradan bir korku kolay bir nefis koruması değil kardeşlerim. İman ve amelle desteklenen bir olaydır bu. Yani imanının tetiklemediği bir şey olmaz. Takva gündeme ne yapmaz? Gelmez. Ve Kur'an insandaki, yaratılışındaki korku ve duygularını, ümit duygularını yine fıtrata en uygun bir biçimde değerlendirir ve bu duyguları kulluk faaliyeti içinde insana en faydalı bir şekilde ne yapar? Yönlendirir. Asıl korkulması gereken makamı ne yapar? Gösterir. Her yerde, her işte, her amelde. Bir sözde, bir düşüncede, eyleme döktüğün bir olayda korkman gereken, çekinmen gereken yeri tespit edebiliyorsan işte bu takvayı ne yapar? Gündeme getirir. Allah hepimizi takvalı eylesin kardeşlerim. Ve takva o kadar geniş bir kelimedir ki korku duygusunda içine alır. Horluyor mu bu ya? Hı -hı. Neyse, dokarmayın. Tamam. Yok, önemli değil. Bırak, Allah Allahu Ekber. İyi bir... <gülüyor> evet. Ee, korku, takva duygusunu da içine alan çekinmenin ve korunmanın ve saygının ahlak ve ibadet olarak göstergesidir. Yani çekinme, korkma bu da ahlaka ne yapıyor? Yansıması. Yani düşünün bir kadından insan imtihanı olabilir mi? Yusuf Aleyhisselam'ın halini düşünün. Veyahut sahabeler daha önceyken, yani cehaletteyken bir sefere gidiyor, bir arkadaşları ölüyor, yanlarında bir taç var, gizliyorlar. İman ettikten sonra ne yapıyorlar? İmanları rahatsız edip onu getiriyor. Yani bir mallan insan ne yapabilir? İmtihan olabilir. Veyahut sahabe savaştaki bir e, mücahitin hanımına ne yapıyor? Hurma satacağında bir odaya çekerek ona ne yapıyor? Faydalanma yoluna ne yapabilir? Gitme ihtiyacı duyabilir Veya zina edeni. Yani bir hapten kaçma. Birçok şey insan ne yapabiliyor? Yapabiliyor. Ama Allah korkusu onu ne yapacak? Geriye çekecek. Veyahut günah işlese dahi veya azmetse dahi takva onu ne yapacak? Geriye çekecek ve Allah'a samimi bir tövbeyle tövbe etmesi gerekecek. Yani ahlaka yansıyacak bu. Takva yaradılıştaki korkunun düzene konmasıdır. Bu düzene konma ahlakı da seni ne yapar? Korur ve bu seni ne yapar? Yücelte öyle bir sorumluluk bilincine sahip eder ki seni yaptığın her şeyde kendini murakebe altında hissetmeye, Yani ihsanı yakalamana kadar sebep olur. Belki geçmişte insan bu kadar günah işleme çeşitlerine sahip değildi. Televizyon yok, telefon yok, telgraf yok, bir şey yok. Yani insanlar bu kadar günah çeşidinden belki haberi yoktu. Ama bugün İnsan tenhada bile çok rahatlıkla çok çeşitli günahları ne yapabilecek işleyecek konumda. Yani kumarhaneyi bilmeyen birisi internetten direkt kumarhaneyi ne yapabilir görebilir. Zina nedir bilmeyen birisi göz zinası direkt bilgisayardan internetten veya televizyondan çok rahatlıkla ne yapabilir görebilir. Yani günahların çeşitleri de ne yaptı arttı. Öyleyse bizim çok takva sahibi insanlar olmamız gerekir. Takva, insanın kendisini Allah'ın koruması altına koyarak ahirette zarar ve acı verecek şeylerden sakınması ya da günahlardan uzak durması, iyiliklere sarılmasıdır. Yani insanlar birbirlerine mesela derler. Ne derler? Allah'tan ittika edin. Yani korkun. Birçok peygamberler kavimlerini İslam'a davet ederken Allah'tan ittika etmez misiniz? Yani ondan çekinip korkmaz mısınız diye ne yapıyorlar? uyarıyorlar. Biz de birilerine nasiyet ederken birbirimize ne diyeceğiz? Allah'tan korkmaz mısın? Allah'tan hiç çekinmez misin? O günkü hesaptan korkmaz mısın diye ne yapacağız? Birbirlerimizi uyaracağız. Allah hakta uyaranlardan. Olsun. İnsan her durumda kendisinden yüce gördüğü ve makam sahibi kimselerin Gözü önünde kötü ve çirkin iş işlemeyi ne yapar? Çekinir. Doğru mu? Peki biz kimden korkuyoruz? Yüce makamdan. Ee, onun gözünün önünde günah işlemekten e, kötü iş işlemekten insan korkmaz mı? İmanın nispetinden korkar işte. <gülüyor> i̇şte hakikaten insan tenhada da, yalnız kaldığında da, gece de korkuyor ve kendini çekiyorsa bu da nedir? Takvanın göstergesidir. Ve insanlar hiçbir zaman gizli ve çirkin işlerini alenen ve aydınlıkta yapılmasında ne yapmaz? Hiç hoşlanmazlar. Hırsız ne zaman hırsızlığa gider? Günümüzü bırak artık. Daha gündüz de yapıyorlar. İnsanlar sakınmaya sakınmıyor. Artık gündüze de ne yaptılar? çıktılar. Alenen yapılıyor artık. Evet. Bu da gösteriyor ki çirkin işler ne yapılıyor? Gece. Allah'a kuvvetle imanla bağlanan bir insan, onun her yerde kendini gördüğünü bilen, yaptığı her şeyin kayıt altına alındığını şuurunda olan bir kişi şüphesiz her an her yerde kendine ne yapar? Çekil yüce verir? Allah'ın yüce makamı karşısında çekinir. Yaptığı hatalardan dolayı ona sığınır. İşte takvanın özünde yatan incelik iman ve mesuliyet çizgisidir. İbadet takvaya götüren davranıştır. İbadet ilahi emir ve yasakları yerine getirme takva ise zarar verecek tüm günah ve kötü davranışlardan sakınmadır. Onlardan sakınmaya ne yapıyor? Takva deniyor. Evet. Bunun üzerinde ayrıyeten tekrar kavram olarak da incelenebilir. Üzerinde durulup ayrı bir konu işlenebilir. Bugünlük fazla üzerinde durmak istemiyorum. Allah hepimizi ve neslimizi takla al eylesin. Hazer kelimesi ise çekinme, zarar verebilecek şeylerden kaçınma, korunma, korkma demektir. Tekrarlıyorum. Çekinme, zarar verecek şeylerden kaçınma, Korunma, korkma demektir. Zahitler ve vera ehli ve huşu sahiplerinin makamı olarak bilinir tevhidler. Huşu ise Allah'a karşı korku ve sevgiyle boyun eğme. Duyguda alçak gönüllülük ve tevazı denir. Allah hepimizi huşulu kılsın. Evet. Ve huşu kardeşlerim kalpte meydana geldiğinde sese yansır azalara yansır ve bütün azaları Allah'a ne yapar? Boyun eğitirir. Ve huşu nerede olursa olsun insana her zaman hayır getirir. Ve huşu her zaman insanın kendi kusurlarını görmesini sağlar. Yani bedeninde, dilinde, azalarında, kalbinden geçen insanın mesela Harun'un istediği hatırlayacak olursanız, ameller niyetlere göredir hadisinde. Niyet çok önemlidir. de devamı değişir. İşte o niyeti sabit altına almaya çalışma bir başarıdır. Bu da huşudan meydana gelir. Evet. Ve Ahzab suresinde dikkat ederseniz kardeşlerim, Allah Azze ve Celle ne diyor? Huşu kelimesinden bahsediyor. Allah'a boyun eğen kadınlar huşu içinde, Allah'a boyun eğen erkekler diyor. Bunları övüyor. Boyun eğen diyor. Yani huşu içinde boyun eğen. Yani Allah'tan gelen hiçbir şeye diklenmiyor. Bütün azalar ne yapıyor? Boyun eğiyor. Fakat bu kelimenin bir izahı gerekir. Yani onlar kibir, gurur, kendini beğenmişlikten Uzaktırlar. Kul olduklarının ve ibadet ve taat etmekten başka bir konumda olmadıklarının farkındadırlar. Yani Allah'a aciziyetini ikrar eden insanlardır. Bakın peygamberler bizim için ne kadar büyük örnek. Salatı selam onlara olsun. Rabbim ahirette hepsini görmeyi bizlere nasip etsin. Bakın ayetleri teker teker okuyun. Allah Resulü'nden başlayalım misal. Ben diyor amelimle cennete giremeyeceğim diyor. Allah'ın rahmeti olmadıkça. Sen de mi? Evet diyor. Bakın Musa Aleyhisselam'a Allah kendini Resullukla müşerref kıldığında Allah'ım göğsümü aç, dilimdeki düğümü çöz, kardeşim Harun'u da bana ne yap? Yardımcı kıl. Niye? Güçlenmek için mi? Yok seni daha çok analım. Daha çok zikredelim. Bakın o peygamberlere Sonra onların peşinden gelenlere hiç kimse ameline ne yapmıyor? Güvenmiyor. Kendisinin geldiği makam onların en ufak duygularına ne yapmıyor? Etkilenmiyor. İşte burada da yani huşi içinde Allah'a boyun eğen erkekler, kadınlar derken bunun burada yapılması gereken izah nedir? Kibirden, gururdan, kendini beğenmişlikten öyle insanlara bakın sanatkardır ben bilirim Lan senden önce kim biliyordu sen kimden öğrendin alimlere bakarsın ben bilirim e sen kimden öğrendin ölünce sanki insanlık yani rüşmanlı olacak arkandan bu hukuk bir kesin. Evet adam şofördür herkes şoför trafikte kendinden başka şoför yok ya senden başka şoför mü yok herkes bu trafikte bir kere gaza yapsın bana şoför oluyor Para cebinden çıktı mı? O kadar yapana kadar acemi şoför. O bir üç kuruş, beş kuruş bir versin de bak bakayım bir daha acemiliği kalıyor mu? Yani acemiliği ne kadar şoför. Onun için hiç kimse kendisine nasip olan bir nimetten dolayı birine büyük bir ne yapmayacak? taslanmayacak. İşte huşu içinde boyun eğen o. Asıl sanatkar nedir? Alttan gelene güzel bir şekilde büyüklenmeden öğretendir, Büyüklenmeden. Küçümsemeden. Ona mağruf olmadan ve kendinin de ne kadar aciz olduğunu Allah'a itiraf ederek. Yani bütün organlar ne yapacak? Boyun eğecek. İşte tarif neymiş huşunun? Bu. Ve kardeşlerim huşu deyince ilk aklınıza ne geliyor? Namazdaki huşu. Yani ıstılahta da zikredilirken zaten genelde de oraya ne yapar? Dem vurur. Ama bu bütün azaların her meselede nedir? Boyun eğmesidir. Ve Allah Azze ve Celle Taha 14'te der ki zikrim için, beni hatırlamak için namaz kıl. Bu ayette insan gaflet etmeden bütün organlarıyla namazda olarak Allah'a ne yapması? Zikretmesi gerekir ki bütün namazı gaflet içinde geçen bir insan namazda Allah'a nasıl hatırlamıştır? Yani kalbinde huşu duymadan huşusuz birisi namaz kılıyorsa nasıl bir namaz kılmış bu insan? Namaza durduğunda atalı beşek satıyorsa, yok caminin bilmem neresine pencere açıyorsa yok işe gidiyorsa yok bilmem aklı neredeyse yani orada Allah'ı zikretmekten gafilse bu nasıl namaz kılma, nasıl Allah'ı hatırlamaktır. Huşunun büyük bir önemi var kardeşler. O da nedir? Mutlaka huşu sahibi insan felaha erecektir. Allah diyor ki Azze ve Celle Araf 205'te sakın gafillerden olma. Yani namazda olsun, başka şeyde olsun öyleyse insan gerçekten namazındaysa başka ibadetlerindeyse ne yapacak? Huşu içinde olacak ve gafil ne yapmayacak? Olmayacak. Ve müminin bir ikinci ayetleri okursanız gerçekten müminler felaha ermişlerdir. Onlar namazında huşu içindedirler Allah bizi öylelerinden eylesin kardeşlerim. Allah kendilerinden razı olsun. Ehl-i Sünnet alimleri, birkaç tane tanım vereceğim burada, İbni Kesir de dahil bunlardan, Ali de dahil. Huşu'yu tarif ederken şöyle diyor, bir kısım. Korku gibi yalnız kalp fiilindendir huşu. Yani kalp Allah'tan huşu, hudu duyuyorsa, bütün organlar ne yapar? Huşu duyar. Birisi böyle. Bazılarıysa namazda sağa sola bakmayı terk etmez. Yani düzgün durumu olarak, huşu olarak zikretmişler. Ashab-ı kiramdan Abdullah bin Abbas namazlarında korku ve sükunet içindedirler şeklinde tefsir etmiş bunu. Ali ise huşudan maksat kalbin huşusudur. Allah'ın huzuruna durduğunda her şeyden kalbi soyutlamaktır. Yani her halinde oradaysan işte huşu nedir? Odur demiştir. Allah kendilerinden razı olsun. İbn Kesir bunu Mümin'in Suresi 2. ayetin tefsirinden nakleder. Namazda huşu kalbin tam olarak dış ilgilerden boşalıp Allah'a tamamen bağlanma, ona yönelmeyi ne yapar? Gündeme getirir ki bunun adı huşudur. Allah Resulü diyor, "Kelleş Salatü Öyle bir zaman gelecek ki diyor İnsanlar camiye dolacaklar, saf olacaklar ama kalplerinde huşunun eserini ne yapacaksınız? Göremeyeceksinizdir. Sahabe, o ne zaman olacak ki diyor. Ne anlıyorsunuz bu sorudan? He? O kadar huşulu namaz kılıyorlar ki, şaşırıyorlar. Yani o gün sahabeler Allah'ın huzuruna durduğunda nasıl duruyormuş? Huşulu, ne zaman olacak diye soruyor yani emareleri. Ne zaman diyor mescitlerin dışı, içi gibi olursa, kubbeli yapılır, içleri nakkaş gibi süslenir, yani içi döşenirse, işte o zaman diyor. Ve sahabenin mescidine bakın, yeri toprak, üstü direkler, yani duvarlarında hiçbir şey yok. Sade bir mescit vardır. Ama ne zaman Osmanlı'nın eline geçmiş bazı şeyler, ki Osmanlı'nın çöpleri çok şeyi var bunda, ki mescid Dırar dersinde de bir kısım işledim hatırlayacak olursanız. Mescitleri hep ne yapmışlar? İşlemişler. Hatta tavanlara sanki yatıp da namaz kılıyor millet. Neler yapmışlar? Nasıl seyredecekler? Soruları ya. Yani. Oralara kadar ne yapmamışlar? Boş bırakmamışlar. Halbuki o ibadet edilen, secde edilen yerde kalbini en ufak meşgul edecek bir şey varsa terk ediyorsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün hatırlayacak olursanız bir namazlarda e, seccadede namaz kılıyor. Namazdan sonra diyor ki götürün bunu diyor. Bu beni diyor namazda ne yaptı? Meşgul etti. Yani oradaki işlemelere gözü gidiyor. Onları sayıyor. Çünkü bu beni diyor namazda meşgul etti. Yani senin namazında meşgul edecek şeyi ne yapıyorsun? Soyutlanıyor. Bugünse bize sorulan sorular. ya hocam odada resim var. İşte namaz kılınır mı? Hoca cevap veriyor. Arkandaysa kılabilirsin. <gülüyor> Önünde değil. Evet. evet. Hudu. Hudu. Eğilme, bükülme, küçülme, boyun eğme, tam teslim olup itaat etme sözü yumuşatmak anlamına gelir. Hudu. Ve dua ve ibadetin temeli de hududur. Huduyla huşu, dikkat ederseniz birbirine çok yakındır. Ama bu biraz daha kapsamlı. Eğilme, bükülme, küçülme, boyun eğme. Bir insan sevdiğinin karşısında ne yapar? Eğilir, bükülür, boyun eğer. Öyle nişanlıysa sözü nasıl söyler? He? Evliyken de... Ev. Evet. Adam abdest alıyor. Siz nasıl giyiyorsunuz çorabı diyor. Ben kendim giyerim. Ben uzatırım. Hanım giydirir diyorum. Sen. Nişanlıyken yap da göreyim bakayım. E yap bakayım bunu nişanlıyken. Eh, i̇şte hudu biraz daha ileri. Allah hepimizi tevhid ehli insanlardan eylesin. Burada dikkatinizi çeken bir cümle söyledim. Yakaladınız mı bilmiyorum. Duada. Eğer biz duayı hakikaten hudu ve huşu içinde yapsak vallahi hiçbir duamız bizim derde olmaz. Yani Allah'a dua ederken bir kafir Ya Rabb dediğinde Allah diyor onun duası ne yapmaz? Reddetmez. Niye? Adam öyle bir iştenlikle Rabb'ına dönüyor ki ondan başka kendinin o derdini kurtaracak kimsen olmadığını ne yapıyor? Biliyor. Allah. Mazlum da olsa. Diyor. İşte bütün azalarıyla yöneldin mi, o zaman senin duan ne yapmaz? Redd olunmaz. Ama senin kalbine bakıyor Allah. Ağzından çıkanla gönlün çok farklı istikametlerde. Birisi Anya'ya gidiyorsa birisi Konya'ya gidiyor. Allah senin neyine değer versin? Onun için tevhid hep dikkat ederseniz şuraya kadar hep kalbi olayları anlatmaya çalışıyor. Kalbin istikameti bu dersler. Rehbet, bu kelimeye çok dikkat edin. Birazdan bazı kelimelerin nasıl türediğini anlayacaksınız. Şiddetli veya telaşlı korkuyu ifade eder. Ve ayetlerde haf ve takva ile aynı anlamda kullanıldığını görürsünüz. İşte Nahıl 51-52'de, Haşır 13'de. Aşırı dini korku ve kaygıdan dolayı bir hücreye kapanıp kendini ibadete veren Hristiyan keşişlere ne denir? Ruhban denir. Rahip denir. İşte buradan türemiştir bu. Ruhban rahip ruhban Ona da geliyor. Ve bu kökten gelen rahip ismi verilmiş. Bu kelimenin çoğununa ise ruhban, ruhban denir. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçer. Maide 82, Tb 31, 34. Ayrıca hadit 27'de de Rabbaniye kelimesi de ne yapmıştır? Yer almıştır. Biz onlara ruhbanlığı farz kılmadık. Onlar kendi istedi. Farz kıldık. Çoğu yoldan çıkmış. Farzlıklardan oldu. Yani yapmadılar diyor. Yani aşırı dini korkudan kendini her şeyden, evlilikten dahi soyutlayıp bir hücreye kapatma. Ki bu dinde bize ne yapılmıştır? Yasaklanmış ve haram kılınmıştır. Benim ümmetim ruhban değil diyor. Evet. Ama buna rağmen var mıdır? Var tabii. Ya. Mesela i̇mam Gazali'yi çok överler. Açın bakın evliliği yasaklar. Çoğu böyle gidin eski ilim ehline falan evlenmeyindir. Peki peygamber ne der? Allah Resulü evlenmiş. Ama talebe ilim edecek, evlenmeyin. Ya peygamber evlenmiş. Olur. Evlenin demiş. Ha. Talebe doğru de tutacak hocam. Yani, yani metot her zaman Rabbani olacak. Rabbani metot olmadı mı o gider. İşte evet. Aynı gene gazal, <gülüyor> yadaki o şey, toz dışına oturma, diye kapanma mesela aynı ruhbanlıkla. Ne farkı var? Aynı şey. Evet. Hızlı geçiyorum kelimeleri. Vecel işledik. Sorumluluk duygusundan dolayı ilahi büyüklük karşısında ıstırap ve endişeyle titreme, korku hissetme durumudur. Allah Ebu Bekir'in o vecel korkusunu bize de versin. Sallallahu Aleyhi ve Vesselam kıtlık zamanı şöyle geliyor, sahabenin birisi de hurma dalını kesiyor, sahabelerin önüne koyuyor. Aç herkes, herkes hurma yiyor, su içiyor. Allah Resulü geliyor aleyhissalatü vesselam. Bakın o anda bile aleyhissalatü vesselam insanlara nasihatı bırakmıyor kardeşler. Yani o anda bile bak. Gıtlık. insanlara hiçbir şey yok. Bir hurma bir su. Biliyor musunuz diyor. Şu yediğiniz hurmadan, şu içtiğiniz sudan, şu aldığınız havadan, yani teneffüs ettiğiniz havadan hesap vereceksiniz diyor. Ebu Bekir o anda bir hurma almış Boğazında ne çıkarabiliyor, ne yutabiliyor. parmak atıyorlar da çıkarıyor. Allah korkusundan. Yani bu da neyi gösteriyormuş? İlahi büyüklüğün karşısında ıstırap ve endişe duyma, titreme, korkma. Allah bize bu duyguyu versin kardeşlerim. Haşiyetten hemen hemen eşitlenmiş şekilde kullanılır. Ve ayeti kerimede müminler ancak o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde o anda kalpleri titrer yani vecel kelimesiyle zikrediliyor bu. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını ne yapar? Artırır diyor. Enfal 2'den. Evet. Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Bu vecel kelimesiyle zikredilir. Başlarına gelene sabrederler. Namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hem yer hem de Allah uğruna imfak ederler. Hac 35. Bu da demek ki zikredenlerin Allah'a boyun eğen tıvhit ehli insanların sıfatları olarak ne yapılmıştır? Zikredilmiştir. Allah bizi bunlardan eylesin. Evet. Dikkat ederseniz kelimeleri hep yükselterek gidiyormuş Tayyip. İşfak. Hiç duydunuz mu kelimeleri? O zaman iyi Kur'an okumuyorsunuz. İyi Kur'an okusanız bu kelimelerin hepsini yakalarsınız. İyi bir hadis okuyucusu olsanız bunları ne yaparsınız? Yakalarsınız. Ama bir kere okumayla kimse ama onu diyeyim. Bir kere okumak. Yani çok müşriklikle aynı şey Değil. Mi? Kalp çok çarpıntısı. Katlı. Çırpınma manalarına gelir. Korkuyla birlikte gelen. Yani insan bir korkar ama normal bir korku. Bir de ne vardır? Kalp. İyice bir çarpar, bir çırpınır, göz bulanır, ter basar, renk insanı ne yapar? Değişir. İşte buna ne deniyor? İşvak manasındadır. Ve işvak kelimesi Kur'an'da haf anlamında kullanıldığı gibi biraz daha farklı olarak kaygı verici bir durumla karşılaşmaktan korkma, çekinme, ürperme manasına geçer. Ee, Enbiya 49'da, Şura 18'de, 22'de işvak hem korku hem de ümit içerir. Sıttıklar, şehitlerin bunlar nedir? Sıfatlarıdır. Hem sıttıkların hem de şehitlerin tevhitte sıfatlarıdır. Allah bizi böyle olanlardan eylesin kardeşlerim. Evet. Feza kelimesi de Korkunç bir şeyin kişide meydana getirdiği tutukluk ve ürkeklik halidir. Adam ne kadar o an donar ne yapar? Bakalım. Bir yılanın bir araba çarpma veya öldürülecek adam öyle ne yapar? Kalır. Bunu da feza kelimesiyle ne yapar? Allah zikrediyor. Ve Kur'an'da kıyamet olayı olarak bu zikredilir. O büyük feza yani kıyametin korkusu Enbiya 103'te Nemil 89'da bu kelimeyle zikredilmiş ve bu tür olaylardan kaynaklanan korku insan bünyesinde psikolojisinde şaşkınlık zihninde tutukluk sarhoşluk gibi bir hal meydana getirir. Bu kelime de bununla zikrediliyor. Yani o gün kıyametin kopma sahnesini Kur'an'da okursanız insanlar sarhoş gibi olur diyor. Bacak bacağı dolaşır diyor. Yani insanlar ne yapar? Döner. Oldukları yerde kalır diyor. Bu da bu kelimeyle. Bir de rub kelimesi var ki kardeşler, bu da direkt Allah'tan korkmayı ifade ediyor. Ve genellikle harekette futur, sakınma bu kimindi? Çartılma ve yansıma gibi beliren bir korkudur. Normal korkularda röp kelimesiyle ifade edilir. Yani fıtri korkular var ya köpek avladı, af dedi, korktum. Veya karanlıkta en ufak bir şey oldu, çıtırdı, korktun. Bu da Kur'an'da bu kelimeyle ne yapılıyor? Zikrediliyor. Bizde de inzar kelimesi var. Hiç duydunuz mu? Şimdi nazardan gelmiyor mu aynı? Ne diyor? Bütün peygamberler kavimlerini hep inzar etmiştir. Ne yapmıştır? Korkutmuştur korkutma, uyarma manalarına gelir. Ve neticenin kötü olduğunu bildirme, fenalıktan sakındırma, azap ve ceza vaat etmektedir ki bütün peygamberlerin sıfatları da nedir? Önce müjdeleme, sonra inzar etme yani korkutmadır. Bu bütün peygamberlerin sıfatlarıdır kardeşlerim. Yani peygamberler veya peygamberimiz diyelim, insanları Allah'ın sonsuz rahmetiyle müjdelerken beri taraftan da sakın. Sakın ha, Sakın günah işleme. Sakın ona ne yapma? isyan etme. Çünkü elin bir azap var diyerek insanlara ne yapar? İnzar eder. Yani korkutur. Hadislere baktığımızda ise kardeşlerim hakkınızı helal edin. Belki biraz uzadı. Ama mesele önemli. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu kelimeyi çok kullanmıştır ve kullandığı yerlere baktığımızda önce şirkte, sonra fitnede, deccalda, dünya tutkusunda, zenginlikte gibi birçok korkuyla özdeşen yerde kaygı ve korku manasında kullanmıştır. Mesela deccalda hatırlayacak olursanız. Nuh Aleyhisselam bile, bütün peygamberler bile kavmini kimden korkutmuş? Beccan'la korkutmuş. Veya dünya malının sizi aldatmasından korkarım. Burada ne var? Kaygı gündemde var. Mal ve çocukların sizi helak etmesinden korkarım. Hep ne var? Hem kaygı hem korku gündeme geliyor. Ve yine ümmetim adına yoldan çıkarıcı yöneticilerden baş olma sevdası olanlardan korkarım diyor de. Ve ben Allah katında sizden daha çok bilgiye sahibim ve benim haşyetim Allah'tan korkum sizinkinden daha Ve Veyahut benim bildiğimi bilseydiniz Allah'tan çok korkar. Çok az güler. Çok ağlarınızı Hatta eşlerinizden dev kalmaz bunu diyor. Düşünün. Yukarıdak gelen rivayette. Evet. Yine müminler Allah indinde ukubeti, azakları bilselerdi hiçbiri cenneti ümit etmezdi. Kafirler de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilseydi, hiçbiri onun rahmetinden, cennetinden ümit kesmezdi diyor. Eğer diyor şu kabirdeki diyor, estağfurullah neseyde gelen ifadede eğer diyor, ölülerinizi gömeceğinizi bilsem şu kabirdeki azabı size gösterirdim diyor. Ama hiçbiriniz diyor Önlerinizi gömmezsiniz diyor. Yani hiçbirinizi getirmezsiniz diyor. Yani düşünün bunlar ne var? Hep bir kaygı var. Ve kabir azabından, selamdan önce hep Allah Resulü ne yapmış? Allah'a sığınmış. Yine Enes'ten gelen rivayette demin sohbette zikrettiğimiz hadis bir hasta genci ziyaret ediyor. Ne yapıyorsun? Korkuyorum diyor. Sonra ne yapıyorsun? Ümit ediyorum. Sen kazandın diyor. Sen kazandın. Çünkü bir kalpte korku ve ümit bir araya geldi mi onadır. Allah korktuğundan emin. Ümit ettiğini ona ne yapar? Verir. Ve yine hadis-i şerifte kardeşlerim Allah'a yemin ederim ki sizin hakkınızda fakirlikten korkmuyorum. Fakat sizdeki sizden önceki ümmetlere dünyanın açılıp din yönünden ziyana uğramaları ve birbirine kıskanmalarından dolayı helaka uğramaları gibi sizin de aynı duruma düşüp helak olmanızdan korkarım diyor. Bukhari Müslüm rivayeti biliyorsunuz. Geçmiş ümmetler neden helak olmuş? Bundan. Sizin de diyor aynı duruma düşmenizden. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam minbere oturuyor. Biz de diyor etrafına oturduk sahabe. Benden sonra sizin hakkınızda korktuğumun başında Dünyanın diyor gelinli kız gibi diyor süslenip püslenip size gelmesinden. Korkarım. Bugün öyle mi? Evet. Bugün ben mesela hacı bayramday, gelen tabutlara bile bakarım ben. Yani tabutları bile insanların çok farklı ya. Lan işte gireceğin, yani içine gireceğim yani toprağa tabut geri gelecek. Tabut bile farklı kardeşler. Evet. Yine bir Müslümanın başka bir Müslümanın şaka yoluyla dahi olsa korkutması helal değil. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu duyguyla alakalı bir duası var. Ne diyor? Allah'ım korkaklıktan ki birçok kelimeler ekliyor yanına veya tembellikten cimrilikten sana sığdır. Korkaklık fıtrî bir duygu. Ama bundan da Allah'a sığınmak neymiş? Dinin emrettiği noktalardan bir tanesi. Allah'ın korkaklıktan sana sığınması. Evet. Yine kardeşlerim alimler için cihadın diyor en faziletlisi en üstünü nedir? Zalime karşı kalk çıkıp hakkı söylemedir. Söylemezsen kimden korkuyor? Makam değişiyor. Alimden yokluysun makam değişi verir. Allah imtihanı kazananlardan eylesin. Amanın. Dikkat edin. Aman ha. Hak korkusu sizi hakkı söylemekten alıkoymasın. Yani insanların kınaması sakın diyor seni hakkı gündeme getirmekten alıkoymasın diyor. Yine sizden kimse nefsini hakir görmesin. Ey Allah'ın Resulü Kişi nefsini nasıl hakir görür? Allah için üzerine söz tereddüt eden fena bir durum görür bir insan. Fakat hiç ağzını açmaz. Bir kötülük görür, bir yanlışlık görür. Fakat ağzını açmaz diyor. O kötülüğü ne yapmaz? İfşa etmez. Cenab-ı Hak kıyamet günü kendisine sorar. Şu falanca şey hakkında gerçeği söylemekten seni ne alıkoydu? Okul cevap verir diyor, halkın korkusu. Allah Azze ve Celle o zaman der ki, asıl benden korkman gerekirdi. Aleykümselam. Aleykümselam. İşte insanın hakir duruma düşmesi, küçük düşmesi işte nedir? Budur diyor. E, evet. sözü bağlıyorum kardeşler. Korku ilahi bir hikmettir. İnsan ve hayvanı yaşamaya ve hayatta kalmaya zorlayacak olan en önemli meselelerden bir tanesidir. Mesela korku, hayatımızı tehdit eden tehlikelerden sakınmayı, öfke, kendini ve davasını savunma, hayatta kalmak için mücadeleyi, sevgi ise, İnsanların birbirine yakınlık duymasını ve türün devamı için karşı cinsten birbirinin hoşlanmasını sağlar. Yani her duygunun insana sağladığı ne vardır? Bir fayda, bir fayda vardır. vardır. Yani öfke olmasa, inad olmasa insan davasını götürebilir mi? Mümkün değil. Demek ki korku insan hayatında çok önemli bir şey. Ve korkunun faydası, Sadece kişi dünya hayatını tehdit eden tehlikelerden korumaya yönelik değil, korkunun en önemli faydası kardeşlerim, mümini ahiret yaşantısında Allah'ın azabından sakınmaya yönlendirmesidir. Allah'ın cezalandırmasından korkmayı sağlamasıdır. Mümini dünyada günahlara düşmeden korumaya, onu takvaya yapışmaya, İbadetleri düzenli bir şekilde ifa etmeye ve Allah'ın razı olacağı fiilleri işlemeye sevk etmelidir. Bütün kelimeleri bak burada işledim. Şu ana kadar size verdiğim manaları şurada insanın korkuya sağladığı şeyde işledik. Yani bu kelimelerin hepsini bizim bilmemiz ve hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Ve kardeşlerim korku reaksiyonu insanın bütün bünyesini tesir altına alan etkili bir tedirginlik halidir. İşte Kur'an bu tedirginliği, düşünce yetisi, nefsin kontrolü, insanı şiddetle sarsan etkili bir sarsıntı olarak nitelendirmekte. Düşünün hadis-i şerifte ceza günahın nevindendir diyor. Zina edenlerin kıyamette nasıl azap olduğunu biliyor musunuz? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü derin bir tünel gördümdür Uzun gibi kuyu gibi diyor. Baktım diyor kadın erkek çıl çıplak diyor. Altlarından bir alev sardı. Hepsinin diyor çığlık diyor. Hararet geldikçe diyor irin meni diyor onlara içirildi diyor. Dünyadayken zina eden birisinin vücudunun her tarafına ne basar? Şehvet geldi ateş basar cezada, ah sana ateş diyorum. Şimdi zıttını el al. Allah'tan korkan, ürperen, huşu içinde olana ne var? Hep bir sakinlik, serinlik, selamet var. Yani mükafat da cinsinden. Allah bize hayır versin, sakınanlardan eylesin. Korkunun insana çok büyük faydası var ve korku Kendisini tehdit eden, korku reaksiyonunu doğuran, tehlike yerinden de insanın korkmasına ve kaçmasına sebep olur. Bunu anladınız mı? Şimdi bir yere geliyorsun, cahillerin meclisi. Ne diyor? Hem diyor Allah'ın belası var, hem cahilliğini artırırlar. Alin misin? sözünü de dinlemez diyor. İlim meclislerinden ayrılma. Cehaletin mi var? Giderilir. Alim misin? Dinlenir. Dinlersin. Dahası Allah'ın diyor size oraya gelmeniz hasebiyle rahmet eder. Ondan da nasibini alırsın. Veyahut haram bölgeler var. Allah'ın azap edeceğini mesela nasıl diyeyim? Zinaya yaklaşma diyor. Bir kadınla kapalı kapılar ardında kalma. Yabancı nikah düşen bir kadınla tokalaşma. Veyahut mümin bir kadını el alalım. Açık saçık sokağa çıkma. Koku sürünüp çıkma. Karşındaki bir erkekten işveli edalı konuşma. Şimdi bunlara dikkat ederse bir kadın ne yapacak? Korunacak. Ha, yapmazsa ne olur? Günahlara adım adım yaklaşılır Ve Allah muhafaza kendini tam şeyin içinde bulur. Onun için kardeşlerim, Günahın insana neymiş çok büyük faydası var. Tehlike doğuran, seni cehenneme götüren, yerden götürecek yerden de uzak duracaksın. Bu da onu fısalıyor. Kur'an peygamberleri yalanlama, inançsızlıkta ısrar etmek suretiyle geçmiş ümmetlerden kafirlerin başına gelen olayların hepsini ne yapıyor? Teker teker anlatıyor insanın tehlike arz eden ve korku veren yerlerden kaçma şekillerini, tepkilerini ve bunların üzerine dehşetli korkunun hakim olduğunu ne yapıyor? En ince detayına kadar anlatmıştır. Allah bunları anlama, yaşama ve hayata geçirmeyi nasip etsin. Allah subhanahu ve teala anlattığı, anlattığımız şeylerle amel etmeyi nesillerimize öğretmeyi nasip etsin. İnşallah haftaya devam edeyim. Korku çeşitlerine gireceğim tanımından sonra. Bunlar da nedir? Allah korkusu, ölüm, fakirlikten Allah'a saygı, sakınma, rızası gibi birçok yollar var. Bunların üzerinde hassasiyetle durmayı düşünüyorum. Bunu da ikinci ders olarak ele alacağım. İkinci derste ise başlayacağımız ayet beyine yedi ve sekizde İnşallah Rabbim senden razı sen de Rabbinden razı gir cennetime dediği ayetlerle inşallah e, muhatap olan samimi kullardan oluruz. Sübhaneke <Sessizlik> Allahümme ve bihamdike kuş öden la ilahe illa ente estağfurike ve tuğbilek velhamdülillahi r-abbi tealem şey amin